Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain Terghi bu terif <Staning> hadis şeriflerinden 27 oğlu hadis-i şerife geldi sıramız. Buradan dersimize devam edeceğiz. Şu mübarek saat tabi bizim için mübarek. Herkesin Vakti saati ameline göre mübarek olur veya meş'um olur. Mübarek bereketli ve hayırlı demektir. Meş'um uğursuz ve hayırsız demektir. Şimdi aynı saatte içki içen olabilir. O saat ona uğursuz gelir. Ahirette onu perişan edecek. Şimdi bu saatte zinaden olabilir. O Ahirette mahvedecek onu o saat. Şimdi bu saatte efendim, kumar oynayan olabilir. Kumar başında uğursuz. Ameli uğursuz yani. Kendine de sirahat edecek. Ama biz bu saatte ne yapıyoruz şimdi? Hadis-i Şerifler okumak için oturduk buraya. Siz de insanlar haberdar edin. Hadis-i Şerifler başladı. 6-7 tane Hadis-i Şerif niyet ettim. inşallah Hadis-i Şerifler kısa kısadır. Hemen hemen aynı noktaya vurdukları için izah birbirine, izah yerine geçer. O bakımdan 6-7 Hadis-i Şerif okuyabiliriz. Bazı bir hadis bile okuyamıyoruz. Bir gün bir yarım hadiste kaldık. Ee, i̇nşallah okuruz. Bu itibarla önümüzdeki de ben umredeyim ama e, hiç duymadığınız, dinlemediğiniz yeni bir hadis-i şerif e, size çok önemli bir hadis-i şerif önümüzdeki pazartesi saat sekiz buçukta size arz edilecek. Denizli'de yaptığım sohbet yayınlanmadı hiçbir yerde. Orada da Uzun bir hadis-i şerif okundu. Ebu Kâhil hadisi radıyallahu Teala Çok önemli yani madde madde bütün salih amelleri saymış. E, o sohbette haftaya kaçırmayın. Ondan sonra zaten inşallah ben yine dersimdeyim inşallah dersimize devam edeceğim. Allah'ım derslerimizde devam, şebat istikamet nasip eylesin. Şu anda insanlar ne sıkıntılar içerisinde, dünyanın eryende özellikle Müslümanlar, ehli sünnet kardeşlerimiz Bombalar altında, baskılar altında biz burada rahat rahat oturuyoruz. Azmayalım, kudurmayalım. Efendim, maçlarla efendim, eyle, hadi maç yine ehven. Diziler, filmler, kadın erkek karışık, kuruşuk işler. Kadınların başı açık, boynu açık, erkeklerin onlara bakmaları vesaire. Çok fitneler, fesatlar var. Her türlü muhalif Yayınlar, televizyonlarda, internetlerde perişanlıklar var. Yani insan bu kadar Müslüman zor durumdayken böyle keyfe kaçarsa Allah Teala'dan belaya davetiye çıkartmış olur. Yani gönder belamı başıma demek bu. E sonra ağlamak, inlemek fayda etmez. Bakın Suriye yanıyor, Filistin yanıyor, Yemen yanıyor, Irak yanıyor, İran yanıyor. Her yer perişan. Bizim burası sarılmış, kuşatılmış vaziyette ne olacak halimiz belli değil. Bu memleketin içine de bu işler bulaştırıldı zaten. Dışarı ile de karıştırılmak, bulaştırılmak isteniyor. Bu işe ancak dua fayda eder. Allah'a tevbe etmek, dönüş yapmak, çoluk çocuğumuzu medreseye vermek. Ya Rabbi ben kadın kız erkek karışık okulları bıraktım. Kadın erkek karışık çalışmaları bıraktım. Ya Rabbi ben haramları günahları bıraktım, tevbe ettim diyerek her Müslüman kendi vazifesini yaparsa, benden ne olur bir kişi dönmekle bu iş düzelmez dememek lazım. Mevla bir kişinin duasını da kabul eder, bir kişinin tevbesine de Rabbim Teala yönelir, teveccüh eder. Bir insanın bir insana vazetmesi, etmesi, bir insanın namaza başlatması, günah bıraktırmasından Allah'ım azabı kaldırır, kaldırırım diyor iyiliği emrederseniz, kötülükler ne derseniz, sapıtan zarar vermez size diyor. Ya evlediğine amenü ve inanmış kullar. La yadurruku men dalle Siz doğru yoldaysanız sapıtan size zarar vermez. E siz doğru yolda ne zaman olursunuz? Bana neneme lazım derseniz siz de sapıttınız. Ama insanlara vaz edersek, bak şimdi bir mesaj atmak, bir telefon açmak, sohbet başladı demek, bir hadis-i şerif insanın dinlemesini sağlamak, Belğüani ve bir ayet bir hadis ne olur ümmetime benim tarafından ulaştırın buyuran kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hatrını gözetmek onun sünneti hadis sünnet demek ya. Hadis-i şeriflere, sünnetlere değer verirsek Mevla bizim de başımızdan belayı sarfeder, def eder. Yoksa işte davullar çalıyor yani. Geliyor böyle yavaş yavaş yavaş. Geldi, geliyor, geldi, geliyor. Artık hepimizin evine, ocağına Ateş düşme tehlikesi var yani. Türkiye'nin durumu iyi değil. Bunu ancak emri bil maruf, ne yani müker. Dua, zikir, Allah'a yalvarmak, bir de lazımcılığı bırakıp insanlara bak Lale Gül'de sohbet başladı, hadis-i şerif dersi var, mektubat dersi var, şifa-i şerif terci var, tefsir dersi var. Cık, ya arkadaş bu kadar ilim anlatılıyor ya, bu kadar ilim konuşuluyor. Bu millet nasıl bu ilimlerden mahrum kalacak? Batıl insanları dinliyorlar. el sünnet dışı insanları dinliyorlar. Ha Mustafa İslamoğlu. Geçenki konuşmasını şimdi bu, bu, dün dinlettiler bana. Şaşırdım ya. Birkaç sene evvelki görüntüsü var. Biraz daha genç. Diyor ki Adem Aleyhisselam bu babası da yok, anası da yok diyor. E zaten doğrusu o. Ayeti de okuyor. Do Ayet okuyor ya Kur'an'da. Hadi hadisi inanıyordu da şimdi hadisi inkar etti. Fikri değişti diyemezsin. Ayet okuyor. Benim bu Perşembe okuduğum ayeti okuyor. İsa'nın durumuna, Adem'in durumuna benzer ayetini okuyor yani. Ben tafsilat verdim. Bu geçen perşembe sohbette dinlersin. İsa'ya ne şaşırıyorsunuz diyor. Babası yok diye. Adem'in diyor babası da yok, anası de yok. Bak ne kadar doğruyu konuşuyor. Birkaç sene geçmiş adam şimdi diyor Adem'in babası var diyor. Olmaz olur mu diyor. Kur'an söylüyor diyor. Ya öbürü de Kur'an'dı senin okuduğun. O zaman Kur'an'ı birbirine çeliştirdin. Ya. Demek kimse Kur'an'a inanmaz ki böyle Kur'an'a ya. Ama sen yapıyorsun bunu, milleti Kur'an'dan soğutuyorsun ya, dinden soğutuyorsun. Adam diyorsun, bu Kur'an ne biçim şey ya, bir öyle diyor, bir öyle diyor. Yavrulara malzeme vermek, dinsizleri, imansızları güldürmek mi istiyorsun ya? Oda TV bile bunu haber yapıyor ya. İslamçılar ihtilafa düştü, Adem'in babası var mı, yok mu? Ya sen e, kitapsızlara niye malzeme veriyorsunuz? E sen nasıl hoca olabilirsin? Böyle bir hoca olabilir mi? Allah'ın Kur'an'ını birbirine çatıştırıyorsun. E kaç sene evvel böyle diyorsun, şimdi böyle diyorsun. Millette yazmış bir karar ver ya. Adem'in babası var mı? Yok. Bir karar ver demiş. Adam yazmış yani internete. E bu adamların millet diniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi şerifine nal diyor. Saçı şerifine kıl diyor. İşte Bursa sohbetini dinlerseniz cumartesi geriye dönük. Orada baya bir izahat ettim. Şimdi de sitesini kapatmış. Elhamdülillah. kurtuldu. Gördüğüm lüzum üzerine bugün mesaj yapmış. Tweet mi ne yapmış? Gördüğüm lüzum üzerine işte bir süreliğine mi demiş? Neyse süreli. Süresiz olsun inşallah. Sitemi kapattım demiş. E şimdi millet bir hücum etmiş. Ya Adem bir babası var diyorsun. Bir yok diyorsun sen ne yapıyorsun falan. Gördüğüm lüzum üzerine kapattı. Sen Resulullah hakaret edersen. Sallallahu aleyhi ve sellem, Nali Şerif'e nal dersen. Haşa hayvan nalı gibi haşa. Nali Şerif'e nal dersen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nali şerifinin kenarıyla sen ağzını yırtar. Ondan sonra da bak, gördüğüm düzüm üzerine kapatırsın. Yakında vakfı da kapatırsın, yakında derneği de kapatırsın, dükkan da kapatırsın, görürsün. Ama ahiret hesabını kapatamazsın. Melekler yazıyor her şeyi. Bu milletin Kur'an'ına, sünnetine, hadisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan saygısına, sevgisine zarar vermek için bu kadar çalışılır mı ya sen? Ne yapmak istiyorsun? Gavurlar bunu yapamadı. Müsteşrikler yapamadı, ajanlar yapamadı. İçimizden böyle adam çıkardım hoca diye. Bu kadar bürokrattan da bunu seven sayan var. Aklınız iyi. Peynirle mi yediniz? Adem sen bir babası var diye bir babası yok diyor. Sen anlamıyor musun ki bu adam Kur'an'da bile çelişi buluyor. Bu adamın da hadisten hadis konusuna hiç girme ya buna. Kur'an'da çelişkiler konuşup duruyor. Habeşe de aynı yaptı. Bir konuşması var. Yüzünü ekşiden peygamber diyorsun Allah'a. E, tefsirde de yazıyor ki o kibirli yüzünü çevirdi ekşitti. E bize de diyoruz nasıl bu kibirli yüzünü eksitti diyorsun Resulullah. Ben Resulullah demedim. Başka Velid ibn-i yavruna dedim. E tamam ama iki konuşmanda da yüzünü eksiten Resulullah diyorsun. Orada da sesin var. Yani bu kadar e, yani zamiri orada başkasına gönderiyorsun burada başkasına. Bu millet ne? Hangi ayetten ne anlayacak? Senin yazdığın tefsirin mehali, gerekçeli mehali okuyan ne olur ya bu vaziyette ne olur yani? Adam Kur'an'ın başında köken sonunda inkar edecek. Onun için böyle ehli sünnet ilimler anlatan hocalar varken ne işiniz var eli bidatle ya? Ne işiniz var ehli dalalete ya? Ne kaşınıyoruz arkadaşlar? eli sünnet bizi kurtaracak. eli sünnet merkezine toplanalım. Bütün dünyanın mücadelesi ehli sünnetle. Bunu biz bırakmayalım, savunalım. Millete de ilan edelim, haberdar edelim. Bu benden sonra işte 4-5 sohbet var ben yokken. Şimdi çarşamba var. Ondan sonra perşembe var. Ondan sonra cuma var. Ondan sonra bir daha pazartesi var. Sonra benim geleceğim gün tabii geç olabilir. Çarşamba var. Yani beş tane sohbet var şimdi. Bu hafta benden sonra. İnşallah. Hepsi hazırlandı. Hiç dinlemediğiniz. ilk dinleyeceksiniz. Hiçbirinin ikincisi yok. Yeni konacak yani. Ne güzel hadisler okumuş. Ne ilimler konuşulmuş. Ne güzel şey. Kaçırmayın inşallah. Birbirinizi teşvik edin. Birbirinizi haberdar edin. Hidayetin nerede olduğu belli olmaz. Belki bir kelimeden hidayetinizin vakti gelmiştir. Ben Allah için tebliğ ediyorum. Ben Allah için sizi davet ediyorum. Teşvik ediyorum. Ne yapayım? Bu arada birkaç husus duyurayım. Hadi şeylere başlayacağım. Dün akşam Efendi Hazretlerimi ziyaret ettim. Oturduk, konuştuk işte Muhammed Hoca Efendi vs. Dertleştik. Ondan sonra. Efendi Hazretlerimize de e, selam verdik. İşte akşamı beraber kıldık. Dedi Muhammed Hoca dedi, işte Cübbeli Hoca gelmiş mi? Efendim, biraz istirahatteydi. Ee, hemen gözünü açtı. Elhamdülillah iyi gördüm elhamdülillah, iyi gördüm elhamdülillah. Dua edin, Allah nazardan muhafaza eylesin. Hayırlı uzun ömürle muammer eylesin. Allah başımızdan eksik etmesin Allah Yokluğunu göstermesin Rabbim. Amin. Allah Allah ya Rabbi. Ee, böyle sağ tarafında idim ben yatağının. E, böyle sağa biraz döndü, gözünü açtı böyle. E, dedim efendim size, ne diyeyim dedim. Dua buyurun dedim. Tefsiri işte yazmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun dedi. tabu bu dua bana yetti. Bütün dünya ve mafya benim olmaktansa böyle bir veliden Allah razı olsun. Ne demek yani? Allah razı olursa zaten her şeyi kazandık daha. E razı olsun diye de dua edince Allah dostunu kırmaz. Biz öyle ümit ediyoruz. Böyle bir dua aldım. Sizlere de haberdar etmiş oluyorum Efendi Hali iyidir elhamdülillah Bundan da e, epeydir size haber veremedim halinden Elhamdülillah Yani iyi gördüm elhamdülillah Allah'ım saati afiyette daim eylesin amin Birinci bunu söylüyorum İkinci biz Geçenlerde tabi bu internetten de haberler geliyor ama Ben adamın sesini duymadan öyle Yazıyla hareket etmem Şeyh Said Camii imamı Diye bir hoca vardı PKK'yı destekliyordu eee falan askere polise şey diyordu. Orada o geçen 2 3 hafta evvel vazda söyledim bunu da şimdi tam detayını unuturum tabii arada dolu meseleler yaşıyorum. E, bugün Diyarbakır müftüsü aradı. E, e, yani birkaç saat evvel. Müftü efendi dedi ki e, bana sizi aramamın sebebi dedi. Şey selam kelam Birbirine hürmetimizi arz ettik. Dedi bu şehir saat cami imamı dedi çok üzüldü. Diyarbakır'ın Şehşek Cami imamı dedi, ehl Sünnet, vatanı milletin seven bir kardeşimiz dedi. Bu Diyarbakır dedin dedi, bu Cami İmam bu böyle bir, bizim de değil dedi, bu cami dedi, biz de değil dedi. Ben de bunu tabii e, insanları da e, yanlış şekilde yönlendirmemek için e, size de bu vesileyle açıklamak zorunluluğu hissettim. Ama bu tabii kayıt kesiliyor, sitelere atılıyor yani. Bunu bir, çünkü ben her dakika bir şey konuşamam hazır. Bir konuşma esnasında bunda da ileteyim. Allah müftü efendiye de, hoca efendiye de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de bütün imamlara, müezzinler hoca efendilere selametler versin, muhafaza etsin. PKK'nın şerrinden, PYD'nin şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza etsin. Vazifelerin camilerinde e, hayırla, selametle, ifaya muvaffak eylesin. Amin. Bu şefsaj camiyi bizde değil dedi. Sonra dedim Şırnak'ta yazıyor. Şimdi internetten çevirmişler Şırnak'a. Öyle yazıyor. Sonra dedi ki ben dedi, Şırnak Müftüsü'ne de sordum dedi, Şırnak'ta da değil, dedi. yani Şırnak'ta bir imam tutuklan imam değil de bir yerde bir cami gibi bir şey yapmış, kendi kendine dedi bir vaaz mı etmiş, hutbe okumuş, böyle bir hoca çıkmış. Yani o tutuklanmış dedi, o böyle e, devleti vatanı böylece konuşma yapmış dedi. O tutuklanmış dedi, ya ama onu bilmiyorum dedi ama Şehzai Cami adı altındaki imam dedi, bizde görevli dedi, böyle bir şeyle hiç alakası yoktur dedi. Bunu dedi, insanlara duyuralım da bu dedi. Hocaefendi zan altında kalmasın dedi. Ben de bunu sizlere duyuruyorum. Ee, efendim, onlar bizim araştırmalarımıza göre diyor, bu Avrupa'da bir cami olabilir diyor. Yani Avrupa'da biliyorsunuz PKK'nın çok şeyler var. Dolu, e, efendim, kumarhanesi var, uyuşturucusu var, her pisliği var da. Belki de camisi de var. Bilmiyoruz yani. Böyle bazı cami cuma gidip namaza kılan Müslümanları da kandırmak için Cami açarla böyle de hoca koyarlar biliyorsunuz Pegaga Avrupa'da yol veriliyor çok. Yani biz dedi bunun Avrupa'da olduğunu düşünüyoruz hani. Olabilir orada da. Yani internet haberinde belki diğer ama haber doğru yani böyle bir hoca var. Çünkü ben konuşmasını dinledim. Ama bizdeki Diyarbakır'ın Şeyh Said Camii'nin imamı değil. diye kesin söyledi. Bunu paylaşın. Oluyormuş da böyle haber. Şimdi haberlerde Genel Kurul Başkanı umreye gitti e, diye çıktı. Sonra Genelkurmay açıklamış, biz vazifeye gittik Riyata, yani Ömre'ye gidemedik şeklinde. E biz de tabii genel haberlerden konuşmalarımız arasında laf açıyoruz. Onu da tahsiye edelim. İnşallah gidebilir, nasip olsun, gitsin inşallah. Ama tabii vatan millet görevi var. Genelkurmay başkanı da bu kadar askerin başında. O da tabii başbakanla Riyata gitmişler. Yani oradaki hani, askeri şeyler ileriye dönük... İşte Allah muhafaza etsin. El-i Sünnet'e e, Müslümanların vatanlarına bir hücum, bir saldırı Rusya ve İran'dan bir tehlike tabii. Suudi Arabistan da bu tehlikenin farkında. Katar da bu tehlikenin farkında. Bahreyn bu tehlikenin farkında. Çünkü Bahreyn'de bayağı bir Şia var. Onları ayaklandırıp duruyor zaten birkaç senelerce. Olay olmuştu evvelce. Kuveyt bu tehlikenin farkında. Kuveyt'te pek Şia az. Katar'da pek Şia az. Yani belki yok gibi. Bahreyn'de çok var. E, Suudi Arabistan'da var bayağı. Güney bölgede bayağı var. E hal böyle olunca tabii İran'ın kötü niyeti ortada. Rusya'yla beraber oldu. Bak bugün Azerbaycan'ı bombaladılar. Rusya yani bizim Türkiye PD'yi şey etmemek istiyor. Efendim de Kürt Kürdistan projesi kurup da Türkiye'ye terörist ithal edecek diye oraya mani olmaya çalışıyoruz devletimiz, hükümetimiz. Orayı bombalayıyoruz. O arada onlar kalktı Rusya'yla beraber Azerbaycan'a bomba attılar. Ha, Şimdi demin haberlerde 20 tane ölü var o zavallı kadınlar kapalı kadınlar tesettür hastaneyi bombalamış doğum evini bombalamış efendim okula, okulda kalıyor muacirler onları bombalamış 20 ölü kaç yaralı can pazarı kadınlar bas bas bağırıyor ağlıyor ya bunlar bizim de başımıza gelebilir ya çok dua etmemiz lazım çok üzülmemiz lazım çok yalvarmamız lazım bir şeyler yapmamız lazım cemaatle gideyim döneyim bakalım bir gece bir şeyler yapalım oturalım. Tesbih namazı kılalım, bir hacet namazı bir şeyler yapalım yani. Bu, bu Beş sene oldu ya. Bunun vakti gelmedi mi? Kurban olduğum yardım etsin bize bir e. Ya çok ölüyorlar Müslümanlar. Hep el bombalıyor Rusya. İran'la beraber olmuş. Yine haberlerde İran diyor Rusya ile beraber diyor. İran diyor bombalıyor diyor, şey diyor, diyor. Yani bu nasıl Müslümanlık ya? Zerre kadar imanı olan Müslüman'a bomba atar mı ya? Yani ehl-i sünnetten boş verdik Müslüman'ım. Müslüman bu adam da ya bizi gavur görüyorsun ya da Müslüman niye bomba atıyorsun bir sene ne yaptık ya? E bunlar böyle. Bunların eli sünnetle bir alakası yok, Müslümanlıkla bir alakası yok. Onun için e, Genelkurmay Başkanımız da Allah işlerinde muvaffak etsin bütün askerimizi, polisimizi. Onlar yatağa gitmişler yani böyle askeri konularda istişare için tabii devletler arası. E, önemlidir tabii ki Allah muvaffak etsin hepsini muhafaza etsin. Diye dua ediyoruz. Şimdi hadis-i başlayalım. van Abdillah ibni Amr ibni Asr radıyallahu teala anhuma, Abdullah ibni Amr hazretlerinden büyük sahabidir. Dört Abdullah'tan biridir. Sahabe arasında en çok hadis rivat edenlerdendir. Kâle diyor, kultü ben sordum ki Ya ey Allah, ey Allah'ın elçisi, ekbirni, bana bilgi ver anil cihâdi. Allah yolunda cihada çıkmaktan, vel gazvi gazaya gitmekten. Dedim işte bizim asker polisinde, işte cihatta, sınırlarda, orada bu her dakika ölçüyorlar. Şimdi kaçakçılar bir, askerin boğazını mı ne kesmişler? Eşkıya memleket ya, eşkıya dolu. Ya bunlar cihat olmayacak da ne olacak yani? Adam sınırı beklerken ölüyor yani. Bunu, bu cihat değil midir? Bu hafta hep onu anlattım yani. Askerin polisin çok dinlemesi lazım. Bu geçen Perşembe sohbetin internette. Onlardan paylaşımlar yapıyoruz. Biz o paylaşımları atın asker polis tanışlarınız vardır. Onları siz atın. Yani biz nasıl baş edelim? Asker polis görevde vazifede onu siteye girip zor bulur. E siz ne iş yapıyorsunuz bu adam ya? Ne iş yapıyorsunuz ya? 2,5 milyon takipçi var. Bugün bir haber attık 5 milyon gör, görmüş. Yani var. Var ama faal değil ya. Sen bunu... Niye şey yapıyorsun ki bu kadar azla kalıyoruz biz ya? Biz doğruyu söylüyoruz. Vatan müdafaası söylüyoruz, el ismeti söylüyoruz, cihatı söylüyoruz. Hakiki cihat nedir? Askerin polisin ki meşrudur. Ya bunlar önemli şeyler. Teşvik etmemiz lazım. Dolu çocuğumuz orada askerde ya şehitliğin fazileti var. Ya cesaret vermek lazım, duacınızız demek lazım. Şu paylaşımlar benim istede var. Çebelamed Hocam. nokta tv de var işte Facebook adresimiz resmi olanlarda. Bunları takip edin. Oradan hani bütün sohbeti atmak zor. Öyle beş dakikalık, üç dakikalık bölüm yapıyoruz. Başlık koyuyoruz. O başlıkları ulaştırmak ehline işte neyse meraklısına veya ilgilisine. ben büyük cihaz ya. Bu vaazı sen yapmış gibi olursun daha da Herkes ona da ulaşamıyor. E ben de herkese ulaşamam. Yani siz niye işlerinizi yapmıyorsunuz? Fuzuli attığınız mesajların at hesabı yok ya. Fuzuli. Yani... Bu millet ne boş işlerle uğrayıyor. Bu kadar önemli meselelerimiz var. Dinimizi alakadar eden, dünyamıza alakadar eden, ahiretimizi ilgilendiren. Bu kadar konu varken, ya biz sevgililer günü furyasıyla, düzümsüz yere milletin ne kadar telefon edildi kim bilir. Ne kadar çiçek fuzuli, ne kadar bilmem hediye fuzuli bir alakası yok. Yani. Zaten karınsa, gidersin evde konuşursun. Karın değilse, zaten konuşman caiz değil. Ne boşuna işler yapıyor şu mesainini, şu kuvvetini, şu emeğini bir hakkın tebliğine sarf etseydin bu memleketini bu aleme gelirdi. Ben mübarek edeyim. Bir milyon, iki milyon ne demek? On milyona, yirmi milyona ulaşır istediği zaman ya. İki, üç kişiye mesaj atsa bir milyon, etti sana dört, beş milyon ya. Niye atmıyorsunuz ya? Niye birbirinizi haberdar etmiyorsunuz siz ya? Ben ne diyeyim size? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. size de bana da ya. Bir hadis öğretin, bir, bir ilim tebliğ edin benden. Dedim bana cihatı anlat. Bana gazayı bildir. Ya Abdallah İbni Amr'in. Abdullah İbni Amr. Hitap ediyor ismiyle babasının adıyla. Sallallahu aleyhi ve sellem. E İngatel de. Eğer sen savaşırsan Allah yolunda. Allah'ın din düşmanlarını bertaraf etmek için. Sabiran, Sabrederek. Yani sebat ederek. Kaçmayarak. Muhtesiben. Muhtesiben sevabı sırf Allah'tan bekleme hususunda ihlas sahibi olarak. Muhtesip o demek. Sevabı sadece Allah'tan bekleyen. Sevabı sadece Allah'tan bekleyen ne düşünmez? Kim ne dedi, kim ne gördü mü, kim işitti mi, kimse beğendi mi, beğenmedi mi? Düşünmez. Eğer sen ihlas ile sabırlı bir şekilde cihad edersen Allah seni diriltecek mahşere getirecek sabiran, sabırlı bir Müslüman olarak yani sabırlılara mükafatlara hesapsız verilir. var ya اِنَّمَا اَيْوَ فَصَابِرُونَ اَجْرَونَ Bir gayrı hesap. Mahşere sen sabir olarak, sabırlı olarak gelirsen herkesin, e zekatın sevabı belli, namazın ki belli, haccin ki belli, her şeyinki belli, sabırın cevabı bir gayrı hesap. Hesapsız diyor. E şimdi, seni bu şekilde diriltecek. Yani ecrinin hesapsız olacak. Muhtesiben ihlas sahibi olarak diri. ihlas sahipleri Mevla'nın huzurunda herkes rezil olacak. ihlas sahipleri ayak kalkabilecek, Yüzü ak olacak yani övürleri gizli şirkete düşmüş. E seni ihlaslı olarak diriltecek. Ben katilde ama sen savaşırsan işte da gittin, harbe gittin, vatan müdafasına gittin. İşte meşru savaşların hepsi cihattır. Meşru. Efendim sen eğer ki savaşırsan müraiyyen gösteriş yaparak insanlara amelini göstermek için işte seni övsünler, methetsinler, beğensinler falan ee, mükafiran mükafir yani iftihar için hava atmak için e, insanlara Ve işte ben şöyle yapıyorum böyle yapıyorum çok amel gösteriyorsun yani sen bak iki şeyi yapamıyorsun ben işte şunu da yapıyorum bunu da yapıyorum namaz da kılıyorum oruç da tutuyorum açça da gittim bu sene şurada da hayır da yaptım şöyle de yaptım böyle bir havalar yani böyle amel göstermek çok çok iş yaptım diye göstermek için savaşırsan Allah Allah seni diriltir Nurayyen gösterişçi olarak mükâfirân iftihar edici biri olarak, çokluk taslayıcı biri olarak diriltir. Ne olacak o zaman? Yaptıkların hepsi de boşa gitmekle yetmeyecek. Cehennemin dibini boylayacaksın. Çünkü neden? Hani dese ki sana sevap vermiyorum sana sen zaten gösteriş yaptın millet desin beğensin. Millet de dedi beğendi. Senin de benden alacağın kalmadı. Hadi belki başa baş gelir. Öyle yapmayacak ki. E gizli şirkten seni cehenneme atacak. O zaman ne oldu? Amelin boşa gitmekle kalmadı. Cehennemlik oldun. Yani yaptığın iş meşru bir iş. Niyeti bozuk olduğun için salif bir amel gibi görünen bir şey Allah yolunda cihat gibi görünen bir şey seni attı cehenneme. İşte geçen hadislerde bu haldeydi? İlk cehennemin tutuşturulacağı üç kişi biri şehit görüntüsündeki yani durumundaki vaziyetteki biri çok hayır sahibi zengin biri de çok iyi Kur'an okuyan karih. Üç, üçlüğü üçlü hadis şerif iki bir hafta bile okunduysa. Bu da onun ya, devam. Ya Abdullah ibn Amrin. Ey Abdullah ibn Amr. Ala egi halin katelte. Sen hangi niyet üzere hal üzere savaştıysan. Askerimiz polisimizde dikkat etsin yani. Niyet Allah için. Kutsallarımızı muhafaza. Ezanımız namazımız vatanımız bayrağımız kutsallarımız var. Çocuk çocuğumuz namuslarımız var. Bunları muhafazası için niyet bu olacak Allah rızası için. Maaş alabilir. Maaş almak ihlası bozmaz. Muazzaftır, görev yapıyor, işine gidemiyor. çocuk çocuğu ne yiyecek? Onlar da ekmek yolluyor. O ayrı bir şey. Para almak ihlası bozmaz. Cami imamı da para alıyor. Adam başka işe gidemediğinde beş vakit camiye bağlı adam kim işe kabul eder? Ne zaman gidecek, gelecek. Gidene gelene kadar rezan oluyor zaten. Hele kısa günlerde beş beş yani. Adam nasıl camiyi bıraksın? E bu sefer de oradan para alamasa ne yiyecek çocuğu çocuğu herkese babasından miras kalmaz. Yani o ihlasa münafi değil. Niyet miyim? Hangi hal üzere savaştıysan, ev kutilde yahut öldürüldüysen, yani şehit olduysan, yani öldürüldün tabii görüntü olarak herkes şehit der sana ama Allah'ın dinde ne olsun ayrı bir şey. Niyetine bakar mı öyle. Görün suretlerinize bakmam diyor. Amellerinize bakmam diyor. Kalplerinize ve niyetlerinize bakarım. Çünkü o da namaz kılıyor, o da namaz kılıyor. Ama o gösteriş için, o Allah için. Ben o amellere baksaydım, o da namaz kılıyor, namaz yazardım ona. Ama yazmıyorum ona namaz. Çünkü niyetine bakıyorum, gösteriş yapmış. 12 namaz değil, şirk. 13'ün, Allah seni o hal üzere diriltir. Yani, niyetin neyse mahşere öyle kalkarsın. Allah'a yutturamazsın. Herkes senin en mübarek adam der, ama mahşere çıkınca bir de Allah ki sana, rezil ediyor olan başlar seni. Suratına tükürüyor gelen gelen geçen. Allah sana bir sancak veriyor herkese. Ha bu gösterişçidir diye bayrak gibi tutturuyor elinde. Ondan sonra diyor bakıyor senin sancakta ne yazıyor? Gösterişçi. Allah buna lanet etmiş. E şimdi sen böyle bir sancak tutturuyorsun elinde e gelen geçen diyor Allah sana lanet etsin. E şimdi bu duruma düşmenin ne gereği var? E Görsene yazar, beğense ne yazar, beğenmezse ne zarar? Yani ben işte Allah'çı mazur edeceğim burada yani. Şimdi beni seven var, sevmeyen var. Dünya kadar bana söven var. Dünya kadar bana hakaret eden var. Hem ne terbiyesiz namuslu sövenler var bana da yani. E şimdi ben adam. Şimdi bana sevenle söven eşit gelmesi lazım. Ben Allah için vazife diyorsam, bir hadis okuyorsam sana methedenlense fark etmemeliyim. Tabii ki sövene üzülüyoruz. Onun adına üzülüyoruz yani. Günah giriyor. Hakka giriyor. iftiraya giriyor. Yani onun adına üzülüyoruz. Ayrı bir şey. Ama beni değiştirmemesi lazım. İyi o zaman bütün millet benim aleyhime dön. Ben doğruyu konuşmayacak mıyım? İşte eğer millet seni beğenmese de sen beğense de aynı çizgide gidiyorsa bu ihdastır. Yok ben aa bu konuya girmeyelim. Niye bu konuya girmeyelim? Ya Bayağı tepki alıyoruz. Ters yorumlar var. Bana ne yorumlar? Bana ne? Tutulmuş, bindirilmiş kıtalar var herifler. Kimi Adnan'ın adamı, kimi bilmem İslamoğlu'nun adamı, kimi Aziz Bay. Her şey var. Aleyh yazabilir benim milyonlarca severim dinleyelim var. Onlar yazmayı bilmiyor çoğu. <gülüyor> Orada var 100 tane, 200 tane adam oturmuş onun bilgisayar başına adamlar. Herkese attırıyor bir mesaj. E sen de bir bakıyorsun. Aa! 500 tane yorum geldi. E 300'ü aleyhine. Bizim hanım böyle şeylere biraz sıkıntı yapar buna. Yani ne yapalım? Diyorum ki peki benim dediğim laf doğru mu diyeyim? Diyor ki doğru. E ne üzülüyoruz o zaman? 300'ü yan 300'ü yanlış o zaman. Dört yüzü yanmış. Bana ne? Ben düz yolda gidiyorum. Herkes ters yolda gidiyorsa. Bana ne? Yeryüzünde olanların çoğuna uyarsan abimim seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Çoğunluk her zaman belada. Biz onlara mı tabi olacağız? Yani onun yorumuyla yönümüzü mü değiştireceğiz? Kıblemizi mi çevireceğiz? O bir şey dedi. Bu bir şey dedi. Ayet ortada. hadis ortada. Doğrusu ortada. Sen beni tenkit edebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek bedeninden idrarı dahil, kanı dahil çıkan her şeyin temiz olduğuna. Ulema icma etmiş. İmam Nebevisi, İbni Hacer'i, Aynisi vs. yazdım kaynaklarıyla. Ay öyle deme, şöyle demiş sana şu Saldırdılar bana ne zaman? Saldırıyorlar. Ya arkadaş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek bedeninden çıkan şeyler temiz. Ben bunu söylemek durumundayım. Bana ne dersin ne demesin. Hiç beni alakadar etmez. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan doğru inancım ve doğru aktarımım ilgilendirir. Ben onun ümmetine sohbet yapıyorum. Ben onun ümmetine duyurmam lazım. Niye burnundan çıkan mübarek sümkürüğünü hep üzerlerine sürüyorlardı o zaman necaset olsa canım. Bu kadar sahabe bu işi bilmiyor muydu necaseti tahareti. Sahabeden iyi mi biliyorsun İslamiyeti dini ya. Ne konuşuyorsun. Ha bu laf tepki alır. Hiç beni alakadar etmez. Doğruyu derim. Demeliyim. Ama o onlar tepki yapmasın diye bunu gizlersem ne oldu? İhlas yok. Niye ihlas yok? E milletin lafından korktum. Hakikati gizledim. Böyle yapmamam lazım. Biz bunları yapmamak için kaç kere hapistere girdik? Pira idareli gitseydik, o konulara girmeseydik, nasırlara basmasaydık kimse de bizle uğraşmazdı. Nitekim birçok yanlış işleri be, benim de vardır günahım ama be, be, kanunen suçum yoktu. Suçsuz beni attılar. Eşin dünyada suçu olan adama bir şey yapan yok. Neden bize şey dokunmuyor diyorlar? Ama şimdi doğruyu konuştuğun zaman bir yere dokunuyor, dokunduğu zaman onlar da sana dokunuyor. Ama ihlas neyi gerektirir? Allah için, onun bunun yorumundan, lafından, tehdidinden çekinmemeyi gerektirir. Biz hakuzeriz yani. Ne korkacağız? Demek ki niyetin neyse, ahirete öyle kalkacaksın, Ameline göre kalkmıyorsun. Hangi niyetle o ameli yaptığına göre. Hani Übey ibn-i Kâb'ın anh Hz. Übey ibn Kur'an'ın reisi. Ondan ifade ediliyor. Kale, o dedi ki Kale Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdu. Beşşirâdîl ümmete. Beşşir. Çok müjde var. Yani e, Übey ibn mı dediği Sahabeden bir başkasına mı dedi. O duydu. Onu tam anlayamadım ben buradan. Bakayım. Şerhte bir şey. Ha diyor ki Hıtabı lümeyekûn ehlenli azel hıtab. Bu hıtaba layık olan herkese hıtaptır. Yani bana da geliyor şimdi. Çünkü neden? E ben size konuşuyorum ya. Yani kim müjdeleme durumundaysa yani anlatma durumundaysa ilan etme durumundaysa ona hıtaptır. Belli bir sahabiye değil. beşir Müjdele. Yani müjdeleyebilirsin. Müjdele diyor. Ben de sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bu müjdesiyle muştuluyorum. Hepiniz bu müjdeye dahil olun inşallah. Bütün dinleyenlerimiz dahil Bütün eli sünnet dahil olsun. Müjdele diyor. Ben Allah'tan aldım diyor. Size vahyi bildiriyorum. Müjdeleyin diyor. Hazil <gülüyor> ümmete. Bu ümmete müjde ver. Bu ümmet ahir zaman ümmeti. Sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti. Neyle müjdele? Biz senai Yükseklikle, yücelikle, Allah indinde itibarla yarın mahşerde bu ümmet bütün ümmetlerin fevkinde olacak. Bu ümmetten üstün bir ümmet yok. Herkes kapıda bekleyecek. Cennete en evvel bizim ümmet girecek. 224 bin peygamber ve ümmeti 40 safı teşkil edecek cennetten. Cennet elinden bir tek bizim ümmet 80 safı dolduracak. Onun için bu ümmetin Allah'ın de çok itibarı var müjdele. Ve dini. Evet. Bu ümmeti müjdele. Neyle müjdele? Dindarlıkla. Ondan sonra kadri kıymetle, şerefle, itibarla, dinlerinin doğruluğuyla, yollarının doğruluğuyla, dindar olmalarıyla ...ve rifat yücelikle... ...insanlar nezdinde de... ...bugün hakikaten... ...bu kadar Yahudi var, bu kadar Hristiyan var... ...Hristiyanlar zaten bir buçuk... ...peki de iki milyar falan yani... ...Müslümanlar kadar, peki de fazla... ...ama... ...itibaran gidinde... ...kimde? Müslümanlarda... ...çünkü neden? Tevrat tarif edilmiş... ...İncil tarif edilmiş... ...onun kırk tane kitabı çıkmış, bunun elli tane kitabı çıkmış... ...birbirini bozuyor yani... ...bizde hiç öyle bir şey yok, dinimiz... E, sabit e, Çelişki yok Her mesele çözüme kavuşmuş Tekamül etmiş Her asrın her dönemin Sorunlarına cevap verebiliyor Bugün bir sıkıntı çıksa bir şey olsa Bir olaya tahlil getirecek olsan Tevrat'ta bulamıyorsun İncil'de bulamıyorsun Kur'an'da buluyorsun Ama açık bulamıyorsun dolaylı buluyorsun Çünkü Kur'an seni Resulullah'a havale ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve Hadis-i şerife havale ediyor Anladın Hadis-i şerife havale ediyor ve Had hadis-i şerif de bize o meseleyi beyan ediyor. Her mesele Kur'an'da bu itibarla var oluyor yani. Bu itibarla. Yani mesela İmam Şafi'ye bir şey sordular işte. ihramlıyken arı mı öldürmüş birisi neyse falan. İşte dedi bir, bir cevap verdi ona bir şey gerekmez falan. O dedi ki adam soran Kur'an'da var mı? Dedi Kur'an'da var. Nasıl var ya dedi ben okudum bulamadım. E dedi ki doğru okusam bulurdun dedi. Bak dedi Mevla buyuruyor dedi. Evet. Resulüm ne verdiyse alın. İşte geldi oraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor işte. Şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mesela diyor ki sahaben yıldızlar gibidir. Onlara uyarsanız iddia bulursunuz. Resulullah'ın sözünde de çıkmazsa bu mesele. Bu sefer sahabenin sözlerine geçiyorsun. Sahabenin sözlerinden de mutlaka bir konu buluyorsun. Nereye geldi yine Kur'an'da var'a geliyor. Sen Kur'an doğru okuyabiliyorsa. Onde bu bu dinin mensuplarını ahirette itibarlı olacakları, dinlerinin doğruluğu ve e, maddeten ve manen yücelik sahibi olmalarıyla müjdele. Ve temkiniflar yeryüzünde onlara e, temkin ve iktidar verileceği, yardım edileceği. Ya Rabbi sallallahu aleyhi seyyidi Muhammed ve alaihi. Al Allah'ım bi hak kıseydi Muhammed ve cahil seydi Muhammed ve ali seydi Muhammed. Ya Rabbi bu hadis rivat Ebu İbrih kı hazretler hürmet. Ya Rabbi bu hadis şerifi beyan eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis şerifi rivat Ahmed bin Hanbel İbn, ibn Hibban Hakim Bey kı hürmet. Ya Rabbi bu hadisi bu kitabı alan Hafız Münsir azetleri hürmetine. Ya Rabbi bu hadis şerifte beyan edilen sen bu ümmeti müjdeleyin ki bu ümmete Allah yeryüzünde imkan ve iktidar verecek. Sen müjdeledin bunu. Bu müjdeyi ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından konuşmaz buyurduğuna göre. Sen ona vahyettin. O da bize söyledi bunu. Sen bu ümmete imkan iktidar vadettin. Suriye perişan, Filistin perişan, Yemen perişan, Myanmar perişan, Doğu Türkistan perişan, Gazze perişan. Allah'ın kurban olduğu Irak'ta el sünnet perişan, Suriye'de el sünnet perişan, İran'da el sünnet perişan. Allah'ım Türkiye'de de çok sıkıntısı var el-i sünnet Müslümanlar. Ya Rabbi yardım eyle ya Rabbi. Bu vaadini tahkik eyle ya Rabbi. Sen sözünü bozmazsın. Vaadinden caymazsın ya rabbil alemin. Habibinin müjdesi aynı senin müjdendir. Bu müjdeni gerçekleştir ya Rabbi'l-i alemin. Kurda şu Suriye'yi, şu savaşları, şu Rusya'yı, şu İran'ı. Bakın zül eyle meglub eyle ya rabbil alemin. Allah'u salli ala seyna Muhammed'in ve ala. Femen her kim amel-i amel ederse minhum onlardan... Yani benim ümmetimden her kim amel el ama ben size müjde veriyorum. Yücel olacaksınız, itibarlı olacaksınız, yeryüzünde iktidar sahibi olacaksınız. Allah'ın yardımını ereceksiniz. A tamam, müjdenizi aldınız ama femen her kim amel e işlerse ümmetimden amel el ahireti ahiretin işini namaz ne, ne işi ahiret cihat ahiret oruç ahiret sadaka ahiret vazn-ı sıhat ahiret emri bil muarif ne yani inkâr ahiret bunlar hep çağiret yani Allah için yapılması gereken işler bunlar ama sen ahiret işini yaparsa lüt dünya dünya için ya yani namaz kılıyor gösterişle işte. böyle bir adam da onun namazlı zannediyor ve ondan sonra adam aldanıyor ona kızını veriyor çevirdi onu dünyaya diyor hacca ömrüye bilmem ne, insanlarla arkadaş oluyor falan, orada da böyle bir tavafta mavafta, ağlıyor ağlıyor bir numaralar falan, aa ne mübarek adam falan, geliyor burada adam işte hacı arkadaşı olmuş turizmde falan, oradan bana bir borç versene falan, adam daha da, mübarek adam zaten falan öder, alıyor parayı götürüyor, veya seni ortak oluyor ondan sonra seni batırıyor, nice böyle, adamlar ahiret işlerini dünyaya çevirdiler, para topluyorsun, Allah için yetimler bakacağım, aşevi yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Allah muhafaza. En sonra paraları cukka yap. Ahiret için göya topladığında sevap alacaktın. Kayra vesile olsaydın. E sen ne yaptın? Oraya buraya paraları aktardın şimdi. Böyle işlerde dönüyor yani. İnternet vakıf işleri de sıkıntılı. Türüs olmak lazım. Kim ahiret işini dünya için yaparsa lem mekunu fil ahirati min nasib. Bilsin ki ahirette hiç nasibi yoktu. Çivi yok yani. Cennette karış yeri yok. Çünkü eden boşa gitti yani. öyle namaz mı olur? Öyle hayır mı olur? Öyle yardım toplamak mı olur? Öyle vaaz mı olur? Yani bu işte tehlikeli işte. İhlas'tan ba'da, iflas dedi bütün konu buraya dayanıyor. Niyet, niyet, niyet. Van İbn Abbas'in radıyallahu teala anhuma İbn Abbas Hazretleri rivayet ediyor. Kale diyor ki Kale racülüm. Bir adam dedi ki geldiler her türlü insan geliyordu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ey Allah'ın elçisi inni şüphesi ben ekif'i duruyorum el mevkife. Bir yerde duruyorum yani bir camide namazda bulunuyorum veya bir sohbette cemaate karışıyorum veya Mekke'de tavafta görünüyorum veya sahi yerinde Arafat'ta bulunuyorum veya işte neyse Cihatta bulunuyorum. Ondan sonra uridu istiyorum ve celle Allah'ın rızasını zatının rızasını istiyorum. Yani benim niyetim niye geldim buraya? Niye duruyorum burada? Bulunuyorum burada. Mesela bulunduğum bir yerde Allah için bulunuyorum. Yani Allah'ın rızasını da istiyorum. Ama ve uridu istiyorum engura görülsün mefteni. Ama durduğum yerde görülsün. Yani bak ibadet yaptığım, namaz kıldığım Bugün sohbette bulunduğum, işte benim Kabe'de göründüğüm falan. İstiyorum böyle görenler de olsa iyi olur yani. Millette benim yerimi görürse falan. Aa, bu adam hep burada görülüyor işte devamlı ibadette yani devamlı tavafta veya her hafta sohbette. Yani neyse. Camiye beş vakit geliyor cemaatten. İstiyorum ki görüleyim. Benim durumum ne olacak? Felem yarud de. Cevap döndürmedi aleyhü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın Cevap vermedi. Ee, bir cevap vermedi, bekledi. Neyi bekledi? Hatta nezelet şu ayet-i kerimenin inmesini bekledi. Yani ininceye kadar cevap vermedi. Ne buyuruyor Estağfurullah. Kehf suresinin son ayeti. Çok önemli ayet kerimedir. Yatmadan evvel okunursa Duaların kitabında var. Şimdi cep kitabı çıktı, dualarımın cebi. Onu da zaten yatmadan evvel okunacak ayetlerde yazmışım ona. Bu ayet kerimeyi buradan bir adam yatarken okusa, Beykoz'da yattığı evden ta Mekke'ye kadar nur oluyor. O nurun içi de melek doluyor. Buradan Mekke'ye kadar, kaç bin kilometre. O nur, nurun içindeki bütün melekler sabaha kadar ona duacı İşte var ediyor. E peki Mekke'de yatarsan olacak? Hadesi Şerif onu da söylüyor. Eğer yattığı yer Mekke ise ye şey o zaman diyor, Beyt-i Mamur'a kadar yedi kat semaya kadar da nur olur diyor. O zaman da diyor on, onurüncü melek dolar. Hepsi ona dua eder, salat eder, istiğfar eder. Kehf süresi son ama orada duas da var peşine bir okunacak. Ee, dualarımda da cep dualarımda da vardır. Bu ayet indiğine ne buyuruyor bu ayet? فَبَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا la وَلَا bi بِعْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا kim Allah'a kavuşmak umuyorsa, kim hesap gününden korkuyorsa, kim Rabbime kavuştuğum gün razı olsun benden diye arzuluyorsa, kim Allah bana gazban vaziyette, kızgın vaziyette huzuruna çıkmayayım diye böyle endişeleniyorsa, ben ona şimdiden yol gösteriyorum Allah buyuruyor. Salih amel işlesin. Salih demek elverişli demek, kabule elverişli. Niyeti düzgün olursa, şartlarına riayet ederse edebine ilmihal. Niye yazdık iman, İslam ilmihalini? iman olmayan ameli zaten olmaz. E imandan sonra da İslam ilmihali devreye girer. abdesti i kustu, taaret-i, olmasa yine salih değil. Salih amel işlesi. Anamdan böyle gördüm diye kılarak olmaz. Babam böyle okuyordu diye kıraat olmaz. Mutlaka Allah'ın dinine değer vereceksin. Ciddiye alacaksın Allah'ın dinini. Sen bir sınava girerken ciddi alıyor musun? Terfi edeyim diye bir sınava girerken kademe atlayayım bir 100 200 bin lira maaşına ilave olacak diye ne kadar çalışıyorsun, ciddi alıyorsun? Allah'ın huzuruna paldır küldür duruyorsun. Ne okuduğun belli ne okuyun ne senin pa, gül gidiyorsun. Salih olun mu bu? Abdestten, taharetten, tuvaletten başlıyor amel. Bana kavuşacağım, uman ciddi alsın beni diyor Allah. In. Benim dinimi ciddiye alsın. Benim dinim şaka değil. Ebedi ahiret buna bağlı. İki günlük dünyada 200 bin lira, 100 bin liralık maaşın ilavesi için kırtakla atıyorsun. Ciddiye alıyorsun o işi. Böyle çabalıyorsun o işi. Herkesin belli sınavlara, girdiği sınavlara verdiği değer. E sen diyor ben ebedi ahirete geliyorsun benim huzuruma. Cennet istiyorsun, sonsuz nimetler istiyorsun bende. Laubali vaziyette. Bu amel salih olmaz. Bana kavuşmayı uman. Beni razı olarak bulmayı arzulayan salih amel işlesin ve la yüşrik ortak etmesin. Bir ibadeti Rabbi. Rabbine yaptığı kulluğa ehadâ kimseyi ortak etmesin. İçinden bile şu beni desin, beğensin, görsün, işitsin, düşünmesin. İşte bu ayeti Efendimiz okuyunca ona ne demek istedi? Sen duruyorsun bir ibadet yerinde, mahallinde ama diyorsun ki ben Allah'ın rızasını istiyorum ama görürsem de memnun oluyorum. Yani istiyorum ki görüleyim. Ama bu ayet ne buyurdu sana dedi işte cevabını Allah indirdi dedi. Rabbine yapacağı ibadet, kimseye ortak etmez. Bu zahiri de olabilir. Yani esas tabii kalpten gizli şirk olan, riyadan gösterişten, işitsinler beğensinlerden uzak durması kastediliyor. Ama Hz. Ali Efendimiz bu ayeti şöyle de aldı. Bir gün abdest alıyordu birisi suyunu dökmek istedi. O zaman böyle musluklar yok her yerde. Bir yerde de yok zaten. İbrikle döküyorlar Yani ben suyunu dökeyim istedi. E, o zata bu ate okudu. Dedi ki Rabbine yapacağı ibadete kimse ortak etmesin. Bu dedi abdest dedi. Bu şey ibadettir dedi. Ben kendim alayım dedi. Sen bana burada ortak olma benim. Yani böyle manalar da var ha. Ama tabii ki sen abdest alamayacak durumdasın. Özürlü bir durumdadır. Birisi su döküyor sana. Bunda mekruhluk yoktur. Normalde de dökende mekruhluk yoktur. Biz Efendi Hazreti'ne abdest suyu dökerdik. Çocukluğumda çok. Hep ibrikle alırdı. Musluktan almazdı. Hakikaten şimdiki musluklardan da biraz almamak lazım. Çünkü ayarı çok kaçıyor. Açıyorsun fazla açılıyor. Birden kısıyorsun az geliyor falan. İnsan abdestini bayağı bir suyu israftan mekruğa sokuyor. Ben de şimdi böyle hesap yapıyorum yani. Bir maşraba temiz veya ibrik bulunduralım yani şeyde. Yani elini yıkamakta yemekte demiyorum ama... Abdest bir ibadettir, israfta olmaması lazım ya. Onun için işte döküyorsun, yıkıyorsun, döküyorsun bu su bir açıyorsun. Yani üç uzul yıkayacak kadar bir kere de bazı kere açılıyor. Bu da mekruba sokuyor yani bu abdesti. Yani bizim zaten niye işlerimiz rast gitmiyor? Bizim dualarımız niye kabul olmuyor? Bizim durumumuz niye böyle huzursuzluk var? Ya bunların hepsi edepleri terk etmek yani bu işler. Namaz kılıyorum diyen de işte namazı nasıl kuruyor, oradan gel abdesti nasıl alıyor, her şey birbirine bağlı gidiyor yani. Bir işin ucunu başını sağlam yapacaksın yani. İslam bir bütündür. Bu bölümü kabul etmez. Onun için İslam ilmali, doğru okuyacaksın İslam ilmali. Edeplerine kadar yazılmış. Fars, vacip, sünnet, müstahap edep. Bunlar madde madde yazılmış bu adam. Üzene abdest suyu sıçratmamasına kadar her şey yazılmış. E bunlara göre yaparsan bu namazın çok daha tesirli olursanız. Tamam borcun düşüyor. Allah sormasın kıldığın tadil erken hayat ettin ise tabii şarttanı. Genel anlamda. Ama bunun edepleri de var. He buradan azaba düşmezsin. Namazın reddolunmaz var belki. Ama birçok yan gelir kayboluyor. Karların gidiyor. Bu da zarardır. Kardan zarar etmek ister misin dünyada? Kardan da zarar etmek istemesin daha. Niye fazla kar edemedim diyorsun her işte. Ona göre hareket edeceksin. Evet. Bu hadis-i şerifte kalalım. Ben size 6 hadis okurum dedim ama. Efendim. Bunu da okuyorum. Bu zat Ebu Hint et-Tarih. ismini ilk en Ennehu bu zat Semiha işitti. Ennebiye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakulü buyururken. Ne buyurdu? Men kâme er kim dur, dikilirse, riâin, gösteriş yapacağı bir yerde ve Sümayet'in insanlar duysun diye bir yerde durursa ayakta, kıyamda, namazda, Arafat'ta, vakfede Mekke'de, Tekke'de, sohbette, camide, neyse, dernekte, vakıfta yani göya bir hizmet durumunda, vazifede fakat orada maksat riya ve şüma. Görsünler, beğensinler. İse ra'a, ra'a geçerken ra'allahu. Ra'a gösterir Allah Allah bir onu kıyamet. Allah onu kıyamet günü millete gösterir. Daha ve sem'a işittirir. Ne demek gösterir işittirir? Şu demek. Yani alın der bu gösterişçi adamı Hepinize rezil ediyorum ve teşhir ediyorum. Maaşlar Meydanı'nda duydunuz mu bunun mürai ve riyakar olduğunu, gizli şirke düştüğünü? Duyun bunu der. E diyorum sana sancak verir eline kaldırtır ya. Adama bayrak taktır Allah' da günü diye, gösterişçiyim diye. Onun için kıyamet günü de Allah onu gösterir, işittirir. Ne demek gösterir, işittirir? Yani işte Ana Amr diğer hadisine Kale Semih Öztü sallallahu aleyhi ve sellem işittim yakulu buyuruyor her kim işittirirse ennase insanlara bir amel yaptığı bir iyi amel işittirirse hele teheccüd namazı hepten gizli gece kılındığı için zaten o kadar faziletli bir dakika gece 12 rekat reka bu gece teheccüd kıldım yani zaten gece niye bu faziletli kimse görmüyor diye e ne anlatıyorsun bunu kardeşim işte sen amelini duyurtursan duyulmasını istersen mi Allah bi Allah da onu işittirir mesami'a halgı bütün mahlukatın Duyanlarına, işitenlerine Bütün yaratılmışların Yarın ahiretteki kulaklarına Ne yapar? Onu işittirir. Rasagkara küçük eder onu Ve hakkara hakir eder onu. Rezil eder, hakir eder, zelil eder, perişan eder Yaptığını ettiğine pişman eder. Ondan sonra bütün millete duyun görün bu adamı Bakın bu ne mürayidir, ne gösterişçidir. Allah'a yaptığı işi Kalktı gitti Millete Milleti kattı ona ortak etti. Evet. 32 Noğlu hadis-i şerifte ee, kalalım. Artık e, önümüzdeki pazartesi çok önemli bir hadis-i şerif size okunuyor. Uzun bir hadis-i şerif okundu. Onu da kaçırmayalım. İnsanlara da efendim sohbetlerini, saatlerini daima. Pazartesi sohbetim var 8.30'dan sonra. 8.30'da. E, çarşamba sohbetimiz var 8.30'dan. O biraz ağırdır mektubat. Ama çok indirimler var onda. E, Cuma, Perşembe sohbetimiz var. E, efendim, sekizden sonra o herhalde. O sekizden sonra. Bir tek o sekizden sonra. Cuma sohbetimiz şifa şerif şerif, ilimler var. Bu hafta da acayip bir ders var. Yani. E, o da sekiz buçukta. Böylece Allah Teala dinlemeye, amel etmeye, en mühim mesele ya Rabbi, ile hareket etmeye, gösterişten beğensinler, duygusundan, düşüncelerinden uzak olmaya, bizleri muvaffak eyle, Amin Allahumme salli Muhammed ve ala